Merhaba, Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Evet, Su Hakkı'nda e, bu hafta değişik bir konuyu ele alacağız. 3 Aralık e, 2013 tarihinde önemli bir haber e, gündeme geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Shell şirketi birlikte bir anlaşma yapıyorlar. Ve Diyarbakır'da sondaj açmak için 4 adet ruhsat veriliyor ve sondajlara başlıyorlar. gazı çıkarmak evet. üzere sondaj. Evet. Silvan'da Mesela. açılan ilk kuyu da 2500 metreye kadar inilmiş. Hı hı. Yani gerçekten iki buçuk kilometreden bahsediyoruz. Şimdi tabii bu gazın 4000 metrede çıkarılması planlanıyor, araştırılması planlanıyor. Lice, Kulp ve Hazro'da da kaya gazı çıkarma kapsamında çalışmalar yapılıyormuş. Yine Kanada Türk ortaklığı bulunan bir şirkette, Batman ve Erzurum'da. ABD Transatlantik Petroleum Şirketi'nin de Trakya'da kaya gazı çıkarmak için e, çeşitli ruhsatlar aldığı biliniyor. Bununla evet. ilgili çalışmalar sürüyor. Kaya gazının evet. adını artık Türkiye'de de e, sıkça duyar olmaya başladık. E, bütün dünyada aslında bir enerji devrimi olarak lanse ediliyor. Bunun bir nedeni var. Çünkü hemen her ülkede az ya da çok bulunan Hı. bir gaz. E, nihayetinde Türkiye'de de potansiyelinin yüksek olduğu söyleniyor. Şimdi Türkiye'nin de... Ee, sıkça dile getirilen e, bir hedefi var enerjide dışa bağımlıktan kurtulma hedefi bu anlamıyla da işte yeni bir umut kapısı değil Aynen. kaya gazı lanse edilmeye çalışılıyor ama evet. biz şimdi bu kaya Hı. gazının e, böyle her e, kapıyı açar nitelikte de olmadığını söyleyeceğiz, e, içkin bir takım şeyler Hı. söyleyeceğiz kaya Aynen. gazı nedir diye başlayalım. Evet. Kaya gazı yer altında şist adı verilen kayaçların içinde sıkışmış halde bulunan bir doğal gaz aslında. Bir tür doğal gazdan bahsediyoruz. Evet. Evet. Biz de anlayıncaya kadar bayağı bir çaba <gülüyor> sarf ettik Tabii. %75'ten daha fa %75'ten fazla metan gazı olan ve ticari olarak pazarlanan gaz halindeki hidrokarbonların ortak adı zaten doğal gazmış. Evet. Ve doğal gazın bulunduğu kaynağa göre içeriğindeki metan, etan ve propan miktarı değişiyor. Mesela kil tabakasından üretiliyorsa... Gaya, Bunun adı? Buna kaya gazı kaya yani gazı. şel gaz deniyor ya da sıkı kum taşı tabakası içinde üretiliyorsa tight gaz e, ismi veriliyor. Kömür Hı -hı. tabakası içerisinde üretiliyorsa da kömür gazı olarak adlandırılıyor. Evet. Yani çıkartıldığı katmana göre e, ismi farklılık arz ediyor bu gazların. Evet. E, tabii nasıl çıkarıldığı da çok önemli. Öncelikle yerin binlerce metre altına sondaj yapılıyor. Dev sondaj aletleriyle toprağın daha önce de söylediğimiz gibi üç beş kilometre kadar derinle iniliyor. Sonra bir de yatay olarak altı yedi kilometre kadar uzanılıyor. Evet yani sondaj uzanılıyor. şeyi ilk önce dikey iniyor. Hı -hı. Sonra da yatay. Beş kilometreye kadar sonra da yatay olarak altı yedi kilometre uzunluğunda Hı -hı. borularla herhalde ilerleniyor burada. Evet. Ee, şeyler açılıyor. Hatlar açılıyor. evet. Ve sonra da e, içi kimyasallarla ve kumla dolu milyonlarca ton su yüksek bir basınç altında yere itilmiş oluyor. Bu kum ve kimyasal karışımlı su kayaların içine enjekte edilerek kayaların parçalanması için patlamalar meydana getiriyor. Bu patlamalar sayesinde de kayaların gözeneklerinin içerisindeki var hmm. olan gaz Ortay. yüzeye çıkartılmış hmm. oluyor. Evet burada ilginç olan bir şey. Bir ton petrollü şeyl kayasından yani kaya gazı kazı, e, kayasından 60 litre petrol elde edilebiliyormuş. Bu da herhalde bir arabanın e, bir deposu kadar var değil mi? Ancak doldurur. Yani, ancak doldurur. Yani bir ton... Kayayı paramparça ediyorsunuz. Ancak bir arabanın bir deposunu doldurabiliyorsunuz. Gerçek, benzini ya yani da yakıtı elde edebiliyorsunuz. Evet. Aslında yeni bir teknoloji değil bu. Ya da yeni bir enerji e, türü değil. E, Kaya gazının ilk çıkarma çalışmaları 200 yıl öncesine kadar gidiyor. Evet. E, ama işte ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yine e, Hı -hı. kullanılıyor. 1820'lerde kullanılmaya başlanıyor. E, ama... Endüstriyel ölçekli bir kaya gazı üretiminin gerçekleşmesi tabii bundan bir buçuk yıl asır sonrasına falan denk geliyor. Günümüzde Hı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir milyondan bir milyona yakın kuyudan hidrolik kırılma ile Hı. kaya gazı e, hala hazırda elde ediliyor. Ve e, trendine bakacak olursak son dönemde büyük evet. bir artış gözleniyor. Yani 2002 yıllarında yüzde üç gibiyken e, üretimi ...şu anda 2012'lerde %25'e %20, 25 falan hı hı. çıkmış. Evet, yükselmiş yani, yani. çok hızlı bir yükseliş var. Yükseliş var. Evet. E, maliyeti yüksek bir gazdan bahsediyoruz, bir enerji biçiminden bahsediyoruz. Şimdi birazcık şeyden bahsedelim. Doğalgaza göre iki kat. Doğalgaza göre iki kat. E, Buradan doğalgazı savunduğumuz e, anlayış çıkmasın ama <gülüyor> evet. doğalgaza göre iki kat pahalı bir enerji. Evet, kaya gazının etkileri işte maliyetin yüksek olması... Ee, ama çok daha önemli olanı ve su hakkı için de bizler için de çok daha önemli olan boyutu suyu kirletiyor olması. Çünkü kaya gazını çıkarmak için çevredeki su kaynaklarından muazzam miktarda kullanmak lazım. Su çekilmesi gerekiyor. Çünkü o su basınçla e, borularla aşağıya doğru indiriliyor. Ve e, daha da kötüsü hani temiz su diyoruz biz buna hani. Ama bu temiz suyun içinde başka maddeler var. Kimyasal maddeler var. İşte e, kum var daha önceden söylediğimiz gibi. Daha sonra bu. Yer altına inen su tabii muazzam miktarda kirlenmiş olarak tekrar yer üstüne çıkıyor. Ondan biraz bahsetmek lazım. Yani atık su çıkıyor. Sadece kimyasal kum içerdiği için değil, aynı zamanda yer altındaki kayalardaki ağır metalleri de bünyesine kattığı için... ...hatta radyoaktiviteyi de bünyesine kattığı için çok muazzam bir şekilde kirlenmiş olarak yeryüzüne tekrar evet. o su çıkıyor. Hemen şeyi de ekleyelim burada. Bu hidrolik kırılma sürecinin sonunda yaşamın en önemli kaynaklarından biri olan... ...akiferlerin hmm. de çok yoğun evet. olarak kimyasallara maruz kalmasının öne açılmış oluyor. Evet. Yani burada da çok ciddi bir kirlilikten bahsediyoruz. Ee, ve bu orta ve uzun dönemde e, canlı yaşamını tamamen tehdit eder, hmm. boyuta gelebilir. Çünkü akiferler aslında bizim yaşam garantimiz diyebileceğimiz su varlıklarımız... ...ve bunların kirlenmesine olanak tanıyan bir yöntemden bahsediyoruz. Evet, şimdi bir başka yönü de bu kaya gazının. Bunun ortaya çıkarılması için kullanılan o hidrolik kırılma dediğimiz yöntem yer altındaki en tehlikeli tabakaya aslında müdahale ediyor. Bu tabakada tüm ağır metaller ve radyoaktif maddeler birikiyor. Öyle bir katman burası, burası. ve burada yapılan herhangi bir müdahalede işte bu radyoaktivitenin ve ağır metallerin yeraltı sularına karışmasına da neden oluyor. Sadece suyu atık su haline getirmiyor. Aynı zamanda yeraltı sularına da karışma riskini ortaya çıkarmış oluyor. Evet. Bu konuda da şimdiye kadar bir takım araştırmalar yapılmış zaten. Evet. Bu kaya gazının çıkartıldığı hidrolik kırılma yöntemiyle çıkartıldığı bölgelerde kimi araştırmalar yapılmış. Bunlardan bir tanesinden başlayalım. Öncelikli olarak 2011 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde MIT, hı hı. ne diyelim Massachusetts Institute of Technology'nin e, tarafından yayınlanan bir rapor var. Son 10 yılda hidrolik e, kırılma uygulanan 20 bin kuyuda araştırma yapılmış. E, kimi sorunlar tespit edilmiş ve bu sorunlar örneğin kategori e, sınıflandırılmış. 43 tane ciddi su kirliliği saptanmış. Bu 43 vakanın 21'inde yeraltı suyunun gaz ve hidrolik e, sıvısı ile kirlendiği, 15'inde şantiye çevresinde yüzeyde kirlilik oluştuğu, 4'ünde su çekimi ve hava kirliliği sorununun ortaya çıktığı, son kalan 3'ünde ise atık toplama sorununun bulunduğu. Raporda e, gösterilmiş. Yani bu konuda e, çok büyük bir şey var, e, problem var kaya gazının çıkartılması aşamasında. Evet, tabii durum aslında daha da vahim sadece e, bunlarla kısıtlı değil. 2012 tarihli Çevre Koruma Ajansı'nın bir raporu var. Burada da şöyle diyor, rapora göre bu uygulamada suya eklenen kimyasalların, suya ve toprağa karışmasının... Su, toprak ve halk sağlığı, canlı yaşamı ve gelecek nesiller üzerindeki etkileri çok önemli deniyor. Bunların dikkate alınması gerekir deniyor. Bu daha kullanılmadan önceki suya katılan maddelerle ilgili. Hı hı. Tabii akiferlerdeki kayaların kimyasallarla buluşması sırasında açığa sadece doğal gaz değil bir dizi kanserojen madde ve ağır metaller de çıkıyor. Buna örnekler vermiş rapor. New York'ta bir akiferdeki kayaların yoğun bir şekilde uranyum barındırdığı ortaya çıkmış ve bu uranyum... E, bu uranyum yataklarına kimyasallarla müdahale edildiğinde açığa çıkan radyoaktif maddelerin doğa ve canlı sağlığı açısından son derece ciddi riskler taşıdığı belirtilmiş. Toprak ve su kaynaklarının kirletilmesi sonrasında diyor raporda. Kimyasallardan etkilenen hayvanlardan elde edilecek et ve süt ürünleri bile ileriki evet, yıllarda çok ciddi bir tehlike oluşturacaktır evet. denmiş. Şimdi evet. devam edeceğiz su kirliliğine. Ama ondan önce bir şarkı arası veriyoruz. Hep birlikte dinliyoruz. The Growler's Son, Old Cold River Evet, su hakkında bu hafta hidrolik kırılmanın e, kaya gazı çıkartımı için kullanılan bu yöntemin su kaynaklarına olan e, etkilerinden bahsediyoruz. Bunlarla ilgili bir takım raporlardan bahsettik. Şimdi bir başka raporda da e, şundan bahsediliyor. Basınçla yer altına gönderilen temiz suyun yaklaşık %9 ile 35 arasında değişen bir kısmı hem kimyasallar hem de kayalarda çözülen o bahsettiğimiz ağır metaller ve radyoaktiviteyle ile kirlenmiş olarak yeryüzüne çıkıyordu. Şirketler de açığa çıkan bu zehirli suları ne yapıyorlar diye sorabilirsiniz. Açıkla günlere, günlere bırakıyorlarmış. <gülüyor> evet uygulama sonucunda açığa çıkan bu atık su deniz suyundan en az beş kat daha tuzluymuş. Yani sadece evet. kirlilikten kimyasal kirlilikten bahsetmiyoruz bir de tuzluluk Tuzluktan. meselesi var. Hı hı. Tabii bu tuz toprağı ve suya karıştığı zaman yüzey sularını kirletiyor canlı hayatını tarımı tehdit, tarımı tehdit ediyor. <gülüyor> Bir başka mesele yine radyoaktiviteyle ile ilgili bir şey var veri var burada New York'ta Merselius kuyularında yine Kaya, Kaya Gazı kuyularında tespit edilen radyoaktivite düzeyinin çevre koruma ajansının önerdiğinin tam 267 kat üzerinde olduğu belirlenmiş. Gerçekten evet, çok yüksek bir iş. miktarda evet. bahsediyoruz. Evet. Yine bir başka çalışmadan bahsedelim. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde Cornell Üniversitesi tarafından yapılmış. Bu çalışmada şunu vurgulamış. Kaya gazı için açılan kuyuların bir kilometre civarında bulunan su kaynaklarının çok yüksek oranlarda kirlettiğini ve havaya karışarak, karışarak kilometrelerce yayılan metan gazının sera etkisinin ee, herhangi bir fosil yakıttan çok daha yüksek olduğunu ortaya koymuş ki biliyoruz aslında e, metan e, sera gazları arasında e, en e, ne denir e, atmosferde kısa süreli kalmakla birlikte en fazla ısıyı tutan e, hmm. bir gaz türü o yüzden e, metan gazını elden geldiğince salmamak gerekir. Evet. Yani Ama bu, açığa çıkartmamak bu. gerekir. Çünkü metan Hı. toprağın altında, okyanusların altında, e, işte ton, donmuş toprak altında olan bir gaz, Hı. bunu kazdıkça ortaya çıkar. Bunu kazmamak gerekir, olduğu yerde Değil bırakmak Yapmamak gerekiyor. Ama bu kaya gazını da işte temiz bir enerji kaynağı gibi gösteriyorlar. İşte evet. bir doğal gazdır. Bu da hatta doğal gazdan daha iyidir falan gibisinden lanse ediliyor. Oysa ki hani e, yakıldığı zaman belki çok büyük bir etkisi olmayabilir yani bir kömüre oranla ancak karşılaştırma açısından karşılaştırma açısından sadece. ancak hani bu kaya gazının çıkartılması işlemi falan hepsi hesaba katıldığında çok büyük bir e, iklim değişikliğine etkisi olduğu kesin. Evet. Evet. Bir de başka bir şey vardı. Bu e, gaz ülkesi gazland diye bir belgesel vardı. Belki bazılarınız izlemiştir. Onun yönetmeni John Fox'ta. Görüşlerini bildirmiş. Kaya gazının yakıldığı sırada dediğimiz gibi kömürden temiz olduğunu ancak tüm süreci göze aldığımız zaman aslında kirli olduğunu söylemiş bizim dediğimiz şey. O Gazlend'de bir sahne vardı. Evet. Onu belki söylemek Bunu lazım. Söylemek lazım. İşte Çok bu Kaya gazı kuyusunun yakındaki bir evde çekilmiş belgesel. Evin mutfağındaki musluğu açıyorsunuz. İşte evet. akıyor su. Çakmakla yaklaştığınızda akan suya. Alev alıyor. Evet. Yani. Gerçekten dehşet bir görüntüydü o. <gülüyor> evet izleyecek ha. olursanız siz de görürsünüz. Evet. İsmini bir daha hatırladım. Gazland. Ha. Hı. E, tabii yine şimdi bu hidrolik kırılmanın başka etkileri de var. Deprem gibi jeolojik etkileri var. Bunlarda da işte zaten şirketler ve hükümetler de ortaya çıkan hem kirliliği hem deprem riskini reddetmiyorlar. Diyorlar ki biz gerekli önlemleri aldık. Ama e, bunun özellikle hani Fransa'da falan e, yasaklandı bu Bulgaristan'da Çek Cumhuriyeti'nde. Türkiye gibi bir yerde hem deprem kuşağında hem de bu tip önlemlerin alınmadığı bir ülkede... ...hani hiçbir araştırma yapmadan hidrolik kırılma çalışmalarının başlanması gerçekten... Evet yani diğer çok yapıldı mı örneğin deprem bölgesi evet değil mi Diyarbakır'da? Aynen öyle. Evet şimdi Türkiye'deki durum nasıl Hı -hı. diye bakalım. Ee, yine Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın bir açıklaması var. Yakın bir tarihte Temmuz ayında kaya gazı çıkarılmasına karşı olası protestolar için uyarıda bulunmuş bakan ve hemen şöyle söylemiş. Şayet protesto olursa bunun doğalgaz ithalat lobisinden bilirim demiş. <gülüyor> Yani e, Türkiye'de işte kömüre karşı çıkıyorsanız e, aslında bilimsel gerekçelerle karşı çıktığımızı hemen e, ifade edelim. E, başka e, enerji biriminin lobisi oluyorsunuz. E, HES'e karşı çıkıyorsanız işte e, kömür lobisinin e, sözcüsü oluyorsunuz. Bu şeyde de kaya gazına karşı çık çıkanlar da doğal gaz Lobisinin sözcüldüğünüz ithalat lobisi <gülüyor> ne <-i> yapıyor olacakmışız. <gülüyor> evet ama işte öyle değil. <gülüyor> evet öyle değil kesinlikle. Şimdi Türkiye'deki durumla ilgili bir takım çalışmalar yapılmış. Onlara biraz bakabiliriz. İtim Maden Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Abdurrahman Satman bu konuyla ilgili bilgi veriyor bize biraz. Türkiye'de potansiyel var diyor ama o potansiyelin rezerve dönüşüp dönüşmeyeceği belli değil. Her şey hala araştırma safhasında. Bunun sadece 50-60 yıllık bir ömrü var ve yani şey diyor özet olarak maliyetli bir iş bu diyor. Göründüğünden çok daha maliyetli bir iş diyor. Bunun dışında şundan bahsediliyor. Diğer raporlarda da buna benzeyen raporlarda deniliyor ki hani suyun olduğu yerlerde fazlaca olduğu yerlerde bu tip e, kaya gazları olacak. O yüzden de hani e, bu kaya gazı çıkartmanın e, enerji su gıda politikalarının bir arada değerlendirilmesi gerekiyor. Ee, oldukça e, yüksek oranda su kirlenecek. Bunun da işte tarıma, yeraltı sularına her şeye etkisi olacak. Aslında Bununla enerjinin e, bütün yani kömürlü termik santrallerinde olsun, nükleer santralde olsun yine bu kaya gazında su e, önemli derecede kullanılıyor. Ve kullanıldığı Hı. için de çok fazla bir biçimde kirleniyor. Şimdi bir argüman daha var ki gerçekçi bir argüman bir açıdan bakılacak olursa 2030'a kadar hükümet de bunu sık sık dile getiriyor. Ee, Türkiye'nin su fakiri ülkeler arasında yer alacağı evet iklim evet. değişikliğine bağlı e, artan su e, kullanımı gibi bir sürü Hı. etkenden birlikte su açısından e, oldukça sıkıntılı bir döneme gireceğiz. Özellikle böyle politikalar bu projeler uygulanmaya devam ederse e, bu bilinmesine rağmen suyu kirleten yeni bir e, enerji Alanın açılması bu krizi daha da boyutlandıracak. Yani bunu da e, şimdiden öngörü olmak lazım. Evet. 2030'a geldiğimizde evet. içecek suyumuz kalmayacak derken... ...var olan suyu da şimdi e, aynı zamanda kirletmek evet. durumunda kalan bir şeyden bahsediliyor. Bunu hayata geçirmeye çalışılıyor. Evet. Bir de şöyle bir şey var tabii. Yani bu her e, petrol veya kaya gazı kuyusundan yapılan sondaj çalışmaları sonucunda... Ee, ...ekonomik anlamda kullanılabilir kaya gazı veya petrol çıkacak diye bir şart yok. Çıkmıyor ama siz orayı o ekosistemi tamamen mahvetmiş oluyorsunuz. Oradaki e, su kaynaklarını kirletmiş oluyorsunuz falan. Yani gerçekten çok büyük bir etkisi olan, olumsuz etkisi olan e, bir şeyden bahsediyoruz. Yeni bir sektörden bahsediyoruz. Evet. Şimdi... Ama buna karşı hareket de evet. var tüm ha. dünyada. Evet. Yani doğalgaz lobisi tüm dünyada çalışmış demek ki diyelim. <gülüyor> evet, küresel doğalgaz lobisi. Lobisi tüm dünyada çalışmış. Kaya gazına karşı hmm. muhalefette yükseliyor. İşte Kanada'da yerli halk biliyoruz ki kendi bölgelerinde yeraltı sularını zehirleyen kaya gazını çıkarma faaliyetini durdurmak üzere eylemler yaptı. Hmm. Ve durdurdu. Onun dışında Avrupa Birliği ülkelerinde evet. ciddi bir biçimde bir muhalefet. Artışı evet. var Kaya Gazı'na ilişkin olarak. Evet. E, Fransa'da. Fransa. Evet, bu şimdi Fransa şimdilik bu faaliyetlere izin vermiyor. 2010'da şöyle bir şey olmuş Paris Havzası'nda çok sayıda şirket Kaya Gazı arayışına girmiş. Hükümette zaten bunlara izin veriyor. Ancak halk şey diyor hani siz bizim rızamızı almadan hı hı. E, devlet yetkilileri olarak rızamızı almadan böyle bir şey başlatınız. Biz bunu istemiyoruz ve aktivistler. Ocak 2011 tarihinde bir imza kampanyası başlatmışlar ve bunun sonucunda aynı yılın Haziran ayında hidrolik kırılma ulusal ölçekte yasaklanmış. Çevre Bakanı da bunun AB'deki sonuçlarını ABD'deki sonuçlarını gördük demiş. Su kaynaklarını, olumsuz etkilerini anladık. Biz bu riskleri almayacağız. Gerçekten tam bir çevre bakanı. Ben, benzer bir süreç Bulgaristan'da yaşanıyor yine. Çevron firmasıyla beş yıl süreyle... ...kaya gazı araştırma anlaşmasını yapıyor hükümet. Buna karşı halk ayaklanıyor. Aylar sonra hem Çevron'dan yapılan e, anlaşma iptal ediliyor... ...hem de kaya gazının çıkartılması tamamen yasaklanıyor. Hı. Evet. Yine başka bir önemli gelişme bu da AB ölçeğinde, Avrupa Birliği ölçeğinde yeni yaşandı. Bu da Ekim ayında. Avrupa Parlamentosu hidrolik kırma yönteminin çevre etki değerlendirme raporu gerektirdiği yönünde bir karar verdi. Ki önceden böyle değildi. Yani bu karardan önce nispeten yeni bir teknoloji olduğu için bu kaya gazı teknolojisi, hidrolik kırılma teknolojisi mevcut yasaların dışında kalıyordu. Ve dolayısıyla çet, çet raporu gerektirmiyordu. Evet. Ama bu kararla birlikte artık hani e, bu değişmiş oldu. Böylece ilgili mevzuat AB üyesi ülkelerde müzakere edilecek. E, ve e, hani bu şey ortadan kalkmış olacak. ÇED'den muafiyet durumu ortadan kalkmış olacak. Evet. Evet. Yani sonuçta bu az önce de söyledik doğalgaz lobisi iyi çalışıyor bir yanıyla. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü evet. tüm dünyada kaya gazının çıkartılmasına karşı bir hareket de doğmuş durumda. Evet. Ee, Türkiye'de de aynı şeyi dileyelim. Çünkü bu söylendiği gibi e, mucizevi bir enerji e, yöntemi değil. E, evet. Enerji çevresel de dışa etkisi. bağımlılığı da kaldırmayacak ortadan. Ee, evet. Çevresel etkisi çok fazla e, olan iklim değişikliğinden tutun da işte su kaynaklarının kirlenmesine, deprem e, olasılığını arttırıcı bir sürü e, yönü var. Olumsuz etkisi var. Bu anlamıyla da bu gazda böyle umut vaat edici bir e, enerji birimi değil, yöntemi Hı -hı. değil. E, enerjiyi verimli kullanım, tasarruflu kullanım rüzgar ve güneşe yüzümüzü dönelim evet, <gülüyor> diyelim. Diyerek bitirelim. Evet bu haftalık da bu kadar. E, gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su hakkı Kar için değil, yaşam için su.